Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Birliği'nin İstatistik ofisi Eurostat, sere gazı salımlarının Nisan-Haziran ayları arasında toplam 867 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu, geçen yılın aynı dönemine göre keskin bir şekilde arttığını kaydetti. Artışın arkasında pandemi nedeniyle karantinaların son bulmasıyla tüm sektörlerin atmosfere daha fazla zararlı gaz salması bulunuyor. Karantinalarla beraber salımlar şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyelere ulaşmıştı. Ofis seviyelerinin herhangi bir pandemi öncesi çeyreğin altında kaldığını ve uzun vadeli istikrarlı bir düşüş eğilimi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. İmalat ve inşaat sektörü kaynaklı salımlar 2020'ye göre %22 arttı ve böylece toplam salımların 3'te birinin fazlasından sorumlu hale geldi. Elektrik üretimi kaynaklı salımlar da %17 arttı. Tarım salımları ise sabit kaldı. Hane halkları büyük ölçüde geçen yıla göre %25 artan ulaşım bağlantılı karbon ayak izi ve ısınma kaynaklı salımların %42 artmasıyla salımların neredeyse 5'te 1'ine katkıda bulundu. Yeni bir araştırmaya göre dünya küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilirse küresel ekonomi bu yüzyılın sonuna kadar %2 daha büyük olacak. Çoğu model 2100 yılına kadar ısınma 1,5 derece eşiğine dönmeden önce dünyanın birkaç yıl veya 10 yıl boyunca bu sınırı aşacağı bir dönemi öngörüyor. Nature Climate dergisinde yayınlanan araştırmaya göre mevcut karbonun çok büyük ölçekte üretilmemesi ne gerektiriyor? Avusturya Araştırma Enstitüsü IAS'ın da enerji programı direktörü ve baş araştırmacısı Keyvan Riha Modellemeler yaparak bunun imkansız olabileceğini ve geçici bir aşımın muhtemel sel ve orman yangınları başta olmak üzere aşırı hava koşullarını arttıracağını ortaya koydu. Raporda ekosistemlerde kalıcı hasar oluşmasını önlemek için dünyanın bir buçuk derece sınırını aşmaktan tamamen kaçırması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunu yaparken net negatif emisyonlar olarak bilinen ve bir süreci yansıtan atmosferden karbondioksit çıkarmaya daha az ihtiyaç duyulacak İtalya'daki iklim araştırma grubu CMCC'de kıdemli bir bilim insanı olan başka bir ortak yazar Loren Droet ise küresel gayri safi yıllık hasılanın %2'den daha fazla büyüyebileceğini söylüyor. Droet çalışmada kullanılan hesaplamanın 1,5 derecenin üzerinde daha şiddetli olacak olan iklim değişikliğinin ekonomik zararını içermediğini söyledi. Çalışma bu eşiğin altında kalmak için Ülkelerin Paris Anlaşması çerçevesinde salım hedeflerini iyileştirmeleri gerektiği konusunda uyarı yaptı. Raporda mevcut taahhütlerin azaltım için yavaş bir başlangıç olduğu ve önemli ölçüde arttırılması gerektiği belirtildi. Araştırmaya göre ulaşım sektörü başarının anahtarı. Küresel İklim liderliği grubu C40 Cities'in yakın tarihli bir raporu hedeflere ulaşmak için küresel toplu taşıma kullanımının 2030 yılına kadar ikiye katlanması gerektiğini öngörüyor. Yasasa'nın ortak yazarı ve araştırmacısı Daniel Hupman karbonsuzlaştırmayı desteklemek için ulaşımda radikal bir değişiklik çağrısında bulundu. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre... İzmir Karaburun'da bulunan Iris Gölü'nde sazlıkların tutuşturulduğu rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının gölün içindeki sazlıkların %25'ini yok ettiği öğrenildi. Açılan kanallarla kurutulmaya bırakılmış Iris Gölü'nde yaşananlara gelen tepkiler üzerine kanallar kapatılmış. Bunun ardından da yaban hayatı tekrar canlanmaya başlamıştı. Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada Iris Gölü'nün acil önlem ve onarım eylem planı gerektiği kaydedildi. Hatta. Hala özel mülk statüsünde bulunan göl üzerinde yetki sahibi tüm kurum ve kuruluşların gölün yok olmaması için harekete geçmeye gerektiği söylendi. Göl kenar, kendini onarıp toparlamaya çalıştıkça insan eliyle tahrip ediliyor. Yıl boyunca alanda gönüllü uzmanlar çalışmalar yürüttüler, araştırmalar yaptılar. Göl pek çok kuşun ve yaban hayvanının yaşam ve üreme alanı. Ayrıca gölde incelenmeye ve araştırılmaya ihtiyaç duyulan bir balık türü de var. Bizler yaşamın yanında saf tutup göl için çaba gösterirken bir takım insanlar kişisel hırslarıyla gölü tahrip etmeye, sorumlu kurumlarda gölü görmezden gelmeye devam ediyor. Iris Gölü için acil önlem ve onarım eylem planı gerekiyor. Bu hususta göl üzerinde yetki sahibi tüm kurum ve kuruluşları göl yok olmadan adım atmaya davet ediyoruz." demiş. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, Yedi Kardeş köyü sınırlarında bir firmaya ait madencilik şirketinin ikinci atık barajında iç set 18 Kasım'da yıkıldı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya barajına kadar ulaştı. Giresun Valiliği faaliyetleri süresiz durdurulan sorumlular hakkında adil ve idari işlem başlatılan tesiste çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı yetkilileri tarafından inceleme yapıldı. Numuneler alındı. Olayın ardından maden atık sahasında inceleme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon şubesiince rapor hazırlandı. Raporda atıkların dere suları ile sürüklenerek 5 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı'na ulaştığı kaydedildi. Raporda tesisin yapıldığı yerin doğru seçilmediği, karayolu ve su kaynaklarına yakın olduğu, Türkiye'nin deprem kuşağında olması nedeniyle Orta ölçekli depremlerde dahi bu tür tesislerin büyük felaketlere zemin oluşturabileceği görüşüne de yer verildi. İklim krizine karşı ve doğa için hep birlikte harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi